Sevgili izleyenlerimiz, hayırlı <gülüyor> akşamlar. Diğer TV'den selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz efendim. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar Efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları kendisine yöneteceğiz. Evvela alemden Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sözün başında, sözün sonunda hamd edilmeye layık olan O'dur. Bütün isimlerinde, bütün sıfatlarında hamd edilmeye layık olan alemden Rabbidir. Selatü selam Allah'ın Nebisi'nin Resulü'nün üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in ehli Beytin ve ashabının üzerine olsun ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Sevgili izleyenlerimiz öncelikle iki hafta canlı yayın yapamamıştık. Umre'ye gittiğimizden dolayı öncelikle soramadığımız sorularınızı inşallah kendisine, Efendimiz'e yönelteceğiz. Devamla devam edeceğiz inşallah. Efendimiz özellikle hoşgeldiniz. Hoşçakalın. Nasılsın efendim? Hamdolsun. Siz nasılsınız? Hamdolsun efendim. Efendim Adıyaman'dan Fatime Efe devamlı vesvese geliyor bana. Ve ne yaptıysam vesveseden kurtulamadım. Allah rızası için bana yardımcı olun. Bu vesveselerden kurtulayım. Yıllardır böyleyim. Ne yapmam gerekir? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline ve ahirin. Ve ila cemil enbiyeyi vel muhtelin. Ve ila cemil evliyeyi. Ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Eğer devamlı vesvese geliyorsa hepimiz biliyoruz ki Allah'ın da bize öğrettiği gibi vesvese şeytandandır. Vesvese iblistendir. Vesvese, şeytanın nefse verdiği vesveseyi nefsin tekrar etmesidir ya da. Bu durumda vesveseden kurtulabilmek için şeytandan kurtulmak gerekir. Şeytanın dostluğundan, arkadaşlığından kurtulmak gerekir. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi şeytanın adımlarına uymaktan kurtulmak gerekir, tabi olmaktan kurtulmak gerekir, şeytana abdolmaktan kurtulmak gerekir ki onun verdiği, vereceği vesveseden de kurtulabilelim. Yoksa sürekli eğer vesveselerle savaşırsak hiçbir zaman vesveseden kurtulmamız mümkün olmaz. Nasıl kurtulacağız o zaman? Kul, Allah derse, Rabbini dinlerse, Rabbinin vahiyini dinlerse, Rabbinin zikriyle meşgul olursa bu durumda şeytan oraya yaklaşamaz, vesvese de veremez. Kur Allah ile beraber olunca şeytan ona yaklaşamaz, vesvese de veremez. Ama eğer Allah'tan gafil olursak, gaflette olursak, Rabbimizi unutursak, onun her anda bize olan vahiyini unutursak, bize ne demek istediğini anlamaya çalışıp gereğini yapmazsak, şeytanın verdiği, vereceği vesveselerle baş başa kalırız. <gülüyor> Hiçbir zaman kurtulmamız da mümkün olmaz. Yapmamız gereken şey, şeytanın verdiği vesveseyi dinlememek. Bununla beraber bu yetmez tek başına. Gönül boşluk kabul etmiyor çünkü. Evet. Vesveseyi dinlemiyoruz. Bununla beraber bir de Rabbimizi dinliyoruz. Acaba Rabbim benden ne istiyor? Ne yapmamı istiyor? Nasıl yapmamı istiyor? Nasıl konuşmamı istiyor? Nasıl düşünmemi istiyor? Benim bu düşündüğüm, bu konuştuğum, bu yaptığım, Rabbim'in rızasına uygun muydur? Rabbim böyle mi emretmiş? Resulullah Efendimiz böyle mi yapmış? Deyip Kendini hesaba çekmemiz, çekmesi gerekir kardeşimizin, bütün kardeşlerimizin. Allah'ın emrettiğini yapmaya çalışırken evet, şeytan ondan uzaklaşır. Zaten ona yaklaşamaz. Çünkü o Rabbi ile, Allah ile beraber olmuş. Ama Allah ile beraber olmayınca şeytanla beraber olmak kaçınılmaz. Dolayısıyla vesveseden de kurtulmak hiçbir zaman mümkün olmaz. İnşallah kardeşimiz bundan sonra böyle yapar. Bir de çaba gayret sarf etsin. Meyvesini hemen görecek zaten. 3-5 gün yapınca görecek ki vesveseden kurtuldu. Evet yapılması gereken en önemli şey şeytanın verdiği vesveseyi de dinlememek. O konuşurken onu ciddiye almamak. Ona cevap vermemek. Tıpkı köpek nasıl havlarsa ona cevap vermiyorsak şeytana da o köpeğe yapacağı muameleyi yapıp onu dinlememek, ciddiye almamak. Ciddiye aldıkça o güçlenir. Nerede güçleniyor? Kendi gönlümüzde güçleniyor. Zannederiz ki o bir güce sahiptir. Biz istemesek de o o verebilir zannederiz. Böyle bir zana kapılmış oluruz, ona o gücü vermiş oluruz. O gücü vermeyelim, şeytanın, iblisin hiçbir şey olmadığını vesvesesinin de hiçbir şey olmadığını bilelim, ciddiye almayalım. Rabbimizi dinleyelim. Dolayısıyla vesveseden kurtulmuş oluruz inşallah. Efendim İstanbul'dan Hüsna Cabacı, Hacet namazı nedir diye sormuş efendim. Evet, Hacet namazı. Hacet namazı ismi üzerinde ihtiyaç, Hacet. Bir kul Allah'tan bir şey istediğinde bunu duayla ister. Duayı yaparken, duadan önce bir güzellik, bir hayır ya da bir ibadet yapıp öyle istemek uygundur. Mesela farz, namazlar, farz namazlardan sonra dua ediyoruz. Bu durumda o farzdan sonraki dua makbul bir dua olmuş olur. Neden? Çünkü o anda Rabbimizin huzuruna çıkmışız. Bütün gönlümüzle Rabbimizin huzurunda durmuşuz dua ederken de huzurunda bulunduğumuz Rabbimize dua etmiş oluruz. Yoksa böyle bir anda dua yaptığımızda huzura çıkmadan evet, o dua makbul bir dua olmuyor zaten. Hacet namazı da öyledir. Şöyle iki rekat bir namaz kılayım Rabbimin huzurunda durayım şu ihtiyacımı Rabbime arz edeyim demektir hacet namazı. Böyle yaptığımızda hacet namazı kılmış olur hacetimizi, ihtiyacımızı Rabbimizi arz etmiş, dua etmiş oluruz. Bunun başka bir anlamı da yoktur yalnız. Yoksa hacet namazı kıldık, Rabbimiz duamızı kabul eder demek doğru değildir. Allah duayı reddetmez. Bana dua edin, duanıza icabet edeyim buyurdu çünkü. Her halükarda dua eden mutlaka kendisi için hayır olanı istiyor. Allah da mutlaka onun için hayrı yaratır. İstediği kendisi için hayırsa, zamanı gelmişse, vakti gelmişse Allah onu ikram eder. Değilse, kendisi için hayır değilse veya zamanı gelmemişse ne yapar? Allah onu vermemekle onu korur ve muhafaza eder. Bu onun için hayırdır. Dolayısıyla kul duayı ederken kendisi için hayır olanı istemiştir ama duası kabul olsa mı kendisi için hayırdır, olmasa mı bunu bilmez. Bunu bilen bir tek Allah'tır çünkü. Allah kendisi için hayır olanı yaratır, verir veya hayır olmadığı için onu korur, muhafaza eder. Onu koruması da ayrıca bir hayırdır. Ne buyurdu ait kelimede? Sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır olabilir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir. O biliyorsa bizim ona güvenmemiz gerekir, ona teslim olmamız gerekir. Dua ederken "Rabbimiz duamızı kabul etti, ikram etti." Bu durumda ne yapıyoruz? Şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Evet, Rabbimiz duamıza icabet etti diye seviniyoruz. Ama duamızı kabul etmedi. Ne yapıyoruz? Bir daha hamd ediyor, bir daha şükrediyoruz. Rabbimiz duamı, Rabbim duamı kabul etti, bununla beraber beni bundan korudu, muhafaza etti diyoruz. Böyle yaparsak Allah'ı Rabb olarak kabul etmiş, dolayısıyla ona tevekkül etmiş, iman etmiş, güvenmiş ondan emin olmuş oluruz. O'nu Rahman ve Rahim olarak kendimiz için kabul etmiş oluruz. Kerim olarak kabul etmiş oluruz. Yoksa niye duamız, duamı kabul etmedi deyip üzülürsek, bunu sorun sıkıntı yaparsak, Rabbim beni unuttu, bana ikram etmedi, hatta biraz daha ileri gidip, bana ihanet etti dersek, ben bunu hak etmedim dersek, böyle söylemiş oluruz. İşte o zaman şeytan bize hile yapmış olur uçurumdan da yuvarlanmış olur. Çünkü dua ibadetin de özüdür. Bütün ibadetler duadır. Bütün ibadetler bize bir şey kazandırıyor. Bir şeyi kazandırsın diyedir. Hangi ibadeti yaparsak yapalım mutlaka hikmetini bilmemiz gerekir. Yani yaptığımızda neyi kazanacağız, yapmadığımızda neyi kaybedeceğiz bunu da bilmemiz gerekir ki o ibadet gerçek manada ibadet olsun. Hakiki ibadet olsun. Taklidi ibadet olmamış olsun. Evet. Efendim bir izleyicimiz iki yıl önce bir aile kızımı istemeye geldi. Kızım da ver deyince görücü usulüyle evlendirdik. Kızım üçüncü yılına girdi ve iki tane torunum oldu. Şu anda kızımı ve torunlarımı göremiyorum. Eşi bizimle görüştürmüyor. Eşi kızıma ya gider daha da gelmezsin ya da böyle kalırsın diyor. Kızım bu durumun düzelmesi için anne bana dua ediyor. Bu durumda ne yapmalıyım? Evet. Mesela böyle bir durumda önce her ne olursa olsun her konuda bu böyledir. Önce kendimizi hesaba çekmemiz gerekir. Acaba biz bir yerde yanlış yaptık mı? Acaba bu sorun nereden kaynaklandı? Eğer eşi evladımızı bizim eve göndermiyorsa Anasının, babasının evine göndermiyorsa, kendimizi hesaba çekmemiz gerekir. Acaba neden? Bununla beraber aynı şekilde, kızları da kendini hesaba çekmesi gerekir. Acaba neden beni bırakmıyor? Neden gitme diyor. Bunun mutlaka iki sebebi olabilir. Birinci sebebi şöyle olabilir mesela. Eşi diyebilir ki, sen babanın evine gittiğinde, geri döndüğünde başka biri oluyorsun. Örnek veriyorum tabi. Başka biri oluyorsun değişiyorsun. Orada sana her ne anlatıyorlarsa, her ne yapıyorlarsa seni nasıl yönlendiriyorlarsa başka biri olup geri geliyorsun. Bu durumda oraya gitme gidemezsin. Diyebilir. Demiş olabilir. Eğer böyle söylediyse bu durumda hem ananın hem babanın hem eşinin kendini hesaba çekmesi gerekir. Yanlışımız yapmışız demek ki, yanlışımız yapıyoruz deyip orayı düzeltmesi gerekir. Geri döndüğü günde başka biri olarak değil, daha güzelleşmiş olarak geri dönmesi gerekir. Bu durumda onun izin vermemesi mümkün olur mu? Mümkün de değildir. Çünkü gittiği yerde daha da bir güzelleşip, daha da bir sabırlı olup, hoşgörülü olup, daha da bir eşine karşı, ailesine karşı muhabbetli olup geri geliyor. Ama tam tersi eğer söz konusuysa bu durumda ona hak vermek gerekir. Yanlışı biz yapıyoruz deyip kendimizi düzeltmemiz gerekir. Eğer bu konuda herhangi bir bilgileri yoksa insan evladı için mutlaka fedakarlık yapmalıdır. Evladı görüşebilmek için, hayatı beraber yaşayabilmek için, gerektiğinde sorunun iş sıkıntısını, derdini paylaşabilmek için, sevincini paylaşabilmek için beraber olmak gerekiyor çünkü bu fedakarlığın yapılması gerekir ana baba tarafından evet. eşiyle görüşecek söyle evladım neden böyle neden böyle izin vermiyorsun varsa bir sorunumuz varsa bir eksigimiz varsa bir yanlışımız bilelim ona göre düzeltelim bu insanı küçültmez insanı büyütür fedakarlık yapan büyüktür büyür Allah onu büyük tutar büyütür. Böyle yaptığında mutlaka varsa bir derdi o da söyler. Varsa bir sorunu o da söyler. Bu durumda biz de sorunu halletmeye etmeye çalışır. Kızımız geri giderken farklı bir hal ile geri günde göreceğiz ki bütün sorunlar çözülmüş olur. Ama bir de bunun başka bir tarafı olabilir. Dedim ya, bu iki türlü olabilir. Sorun sıkıntı tamamen <gülüyor> damattan yana olabilir. O sorun sıkıntıyı çıkarmış olabilir. Yani anasının, babasının evine giderken sorun sıkıntıyı yaşamadan, geri döndüğünde de yaşamadan e, halini, tavrını ortaya koymuş olabilir. Ama gene sorun nerede kaynaklanır bu sefer? Eşinden kaynaklanır. Eşinden. Yani kanından kaynaklanıyor demektir. Eğer erkek onun anasıyla, babasıyla görüşmesine müsaade etmiyorsa, bir sorun var. Onu ciddiye almıyor demektir. Herhangi bir erkeğe, sen ananla babanla görüşemezsin diyebilir mi? Böyle bir hakka sahip olur mu? Olmaz. Bu durumda, eğer kadına böyle söylüyorsa, onun kendini hesaba çekmesi gerekir, sorması gerekir. Mutlaka sormuştur zaten, neden diye. İşte o nedeni ortadan kaldırmaya çalışması gerekir. Kaldırması gerekir. Evet, Başka bir ihtimal olur. Bazı öyle insanlar var ki laftan anlamaz, insanlıktan anlamaz, kendine tanıdığı hakkı karşısındaki tanımaz. Eğer böyleyse iş çok zor. Yapılması gereken tek bir şey kalır. Ya Rabbi, kocamı, eşimi, damadı mı, insan ya. İnsanca bir bakışlar sahip et ya Rabbi, demek gerekir. Allah yardımcıları olsun inşallah. Efendim Elazığ'dan Fethi Şahinoğlu, 2010'da hanıma, inşan, hanıma nişanında alınan bilezikleri bozarak müteahhite verdim. Aydan aya 500 milyon veriyordum, bir yılda ödeme yaptım. Toplam para 20 milyar civarında tutuyor. Beş yıl bu şekilde ticaret yaptım. Beş yıldan sonra müteahite 54 milyar bir miktar para oluştu. Kendi evimi de verdim, yeni yaptığı evi aldım. Bu beş yıl için zekatın var mı var mıdır? Varsa ne kadardır? Ben şafi mesabındayım. Eskiden zekatı araştırmamıştım, hiçbir bilgim yoktu. Diyanet hocalarına da sordum, her biri farklı cevaplar verdi. Kafam çok karışmış. <gülüyor> Benim için hocam ne söylerse olur <gülüyor> ve öyle yapacağım inşallah. Ve şu anda çalışmıyorum. Bunu ödeyecek durumda değilim. Gerekirse çalışırım. Evet. Kardeşimiz beyan etmiş zaten. Kendine bir ev almak için taksit ödemiş. Eşinin altınlarını vermiş, taksit ödemiş. Sonra üstüne evini verip bir ev sahibi olmuş. Orada kelime olarak ticaret yaptım derken bu bir ticaret değildir. Sadece ev almak için taksit ödemiş, yatırım yapmış demektir bu. Sadece şafi mezhebenden değil. Bütün mezheplerde bu böyledir. Eğer ticaret yapıp para kazanıyorsa onun zekati verilir. Burada herhangi bir ticaret söz konusu değildir. Sadece kendine bir ev, bir mesken almaya çalışmış, bunun için taksit ödemiş, herhangi bir şekilde bunun zekati yoktur. Nasıl başka türlü söylenir? Onu da anlamadık. Böyle bir şey söylenir mi? Evet. Kardeşimiz rahat olsun. Ee, gönlü rahat olsun yani. Herhangi bir şekilde bunun zekatı yoktur. Evet kendine ev almıştır. Ee, güle güle otursunlar inşallah. i̇nşallah. Efendim Şanlıurfa'dan Mehmet Yıldız. Elimi ne atsam ters gidiyor. Hiçbir işin rast gitmiyor. <gülüyor> Anne, babam hep dua ettiği halde düzelmiyor. Bunun için bir dur var mı? Bir dua var mı? Bir dur var mı? Dur. Dur desene de dua demektir o. Dua. Evet. Hayat böyledir. Hayatı böyle anlamak gerekir. Hayat bir imtihandır. Allah kullarını imtihanat tabi tutarken ayet-i kerimede buyurdu ki Allah kimine rızkı daraltır, kısar, kimine rızkı genişletir, bol bol verir, kimine de hesapsız rızık verir. Bu değişir yalnız. Bu sürekli aynı değildir. Ama uzun sürebilir. Çok da uzun sürebilir. Herkes için bu böyledir. Böyle bir durumda sanki bir dua edince bu değişir gibi anlamak doğru değil. Çünkü Allah kullarını, her bir kulü tek tek imtihana tabi tutarken onun hayatının senaryosunu yazmıştır bir kere. Neyle karşı karşıya gelecek, neyi kazanacak, neyle meşgul olacak, hangi sorunları, hangi sıkıntıları yaşayacak, imtihanı kazanmaya çalışırken hangi imkanları ona sunacak, Allah hepsini belirlemiştir. Hepsi bir kitapta mevcut ve yazılıdır. Bize düşen onu değiştirmeye çalışmak değil, tam tersine imtihanı kazanmaya çalışmaktır. Rızkı kısmışsa, daraltmışsa, ona göre hareket etmemiz gerekir. Ona göre çaba gayret sarf edip, ona göre ayakta durmaya çalışmamız gerekir. Genişletmişse, daha farklı bir muamele, eğer hesapsız veriyorsa, bu sefer çok farklı bir muamelede bulunuruz. Ama imtihan da ona göre gelir yalnız. Sabredelim, İnşallah Allah imtihanı değiştirir. Bilemiyoruz. Acaba rızkımız daralınca mı imtihan kolaydır yoksa genişleyince mi? Acaba daraldığında imkanı kazanma imkanımız daha yüksektir yoksa genişleyince mi? Şunu söyleyeyim. Varlıkla imtihan yoklukla imtihandan daha ağırdır. Birçok mümin yoklukla imtihan edildiğinde imtihanı geçiyor kazanabiliyor ama varlıkla imtihan edildiğinde imtihanı kaybediyor. Her ne ki bizim için hayırsa evet, Rahman ve Rahim olan Rabbimiz bize öyle muamelede bulunuyor. Bunu unutmayalım. Bunun için de bunu sorun yapmayalım. Sıkıntı yapmayalım. Böyle e, ile de e, dua edelim açılsın deyip çaba gayret e, sarf etmeye de gerek yok. Çünkü kısmışsa kısmıştır. imtihan öyle gelmiştir. Bütün duası kabul edenler, edilenler dua etse bile o dua geçersizdir. O duayı Allah kabul etmez. Neden kabul etmiyor? Çünkü kuruna Allah'tan daha yakın kimse yoktur. Onu daha çok seven kimse yoktur. Onun hesabını daha çok yapan hiç kimse olmadığı gibi onun gibi bilen kimse de yoktur. Onun için ee, bizim böyle e, müdahale etmemiz doğru değil. Bir kul olarak duamızı yaparız ama işi ona bırakır, ona güvenir, ona tevekkül de ederiz, etmemiz de gerekir. E, bizi imkana tuttuğundan dolayı bu sorun sıkıntı da yapmıyoruz. Boynumuzu büküyoruz. Sen bilirsin ya Rabbi. Böyle hayırsa, böyle güzelse senin güzel dediğine güzel der. Deyip imanımızı ortaya koyup kazanmaya çalışıyoruz inşallah. Efendim İstanbul'dan Cüneyt Tığlı. Selamun Aleyküm Hocam. Benim iki sorum olacaktı. Efendim bu ayetle ilgili bunu biraz sonra... Efendim birisi Alimran i̇mran Suresi 159. ayette Uhud ehli için allah Teala şöyle buyuruyor. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. Allah -u Teala burada sen onları affet, ben de affettim demiyor. Benim de onları affetmem için bana dua et. Buyuruyor. Bu ayetin hikmetini açıklar mısınız? Evet. Sen onları affet, bir de affetmek için, affetmem için dua et buyurdu. Neden? Çünkü orada Allah emri verirken peygamberiyle beraber vermiştir. Bununla beraber peygamberin tabi olmasını Allah emretmiştir. Orada, orada o müminler peygamberin emrini çiğnemiştir. Peygambere itaat etmemişlerdir. Dolayısıyla Allah'a itaat etmemişlerdir. İşe yanlış yaptığı yerden başlaması gerekir tövbe edenin. Yoksa sadece ben peygamberi ciddiye almıyorum ya Rabbi beni afet. Allah affetmez öyle. Senince peygamberime karşı yanlış yaptın. Sana ona tabi ol, ona uy demiştim. Git önce ondan özür dile. Onun için o senin için af dilesin. Ondan sonra seni mağfiret ederim, affederim. O affetmeden ben affetmem dedi. Aynı şekilde bir kula karşı bir yanlış yaptığımızda gönlümüzde taşıyıp anlamamız gerekir çünkü. Bir kula karşı yanlış yaptığımızda ya Rabbi beni affet. Allah öyle affetmiyor. Git önce kurumdan özür dile. O seni affetsin. Bununla beraber senin için mağfiret dilesin. Ya Rabbi ben affettim, sen de affet desin. Ki Allah ben de affedeyim dedi. Ölçüsü böyledir. Hayatı yaşarken de ölçü böyledir. Bu ölçüyü bize öğretmek için Allah böyle beyan ediyor. Bu kadar yeter olsun. Efendim ikinci sorusunda izleyenimiz Şem Suresi 8. ayette ve فُجُورِهَا ha buyuruyor. Evet. Nefse iki zıt haslet olan fucur ve takvanın İlham edilmesi ne demektir? Ayetin hikmetlerini açıklar mısınız? Evet. İlham etmesi elhemeha ilham etti, öğretti. Ona e, belletti. Anlaması için ona kavrattı demektir. Hem takvasını hem fucurunu, daha doğrusu Allah'a karşı olan sorumluluğunu takva buydu. Ona öğretti. Eğer Allah'a karşı sorumluluğunu get yerine getirmezse, gerekeni yapmazsa fucura düşer. Facir olur, ters tarafa gider. İki ayrı şey demek doğru değildir. Biri aydınlık, biri karanlık, biri takva. Takvarın içinde ne kaldıysa onu facir yapar, fucur yapar. Yani o gerisi yanlış. Kul, Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirdikçe doğru yapmış olur, hakta olmuş olur, güzellikte olmuş olur, Allah'ın emrettiği gibi yapmış olur, oradan en ufak bir şekilde ayrıldığında ne olur? Facir olur. Rabbini ciddiye almamış olur. Allah'a karşı, Rabbine karşı olan sorumluluğunu yerine getirmemiş olur. Allah ikisini de öğretti. Nasıl ki, hak da bellidir, batıl da bellidir, iman da bellidir, küfür de bellidir dediyse dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. Dil nankörlük yapsın, dil yiyen Evet, Bunu beyan ediyor. Allah ikisini de öğretmiş. Yani iman, kur imanı da biliyor, küfrü de biliyor. Doğruyu da biliyor, yanlışı da biliyor. Bununla beraber takvayı da biliyor, fücürü de biliyor. Allah ona öğretmiş. Yoksa ona e, farklı bir şekilde e, bunu yüklememiş. Öğretmiş ona. Ona ilham etmiş. Evet, ona belletmiş, kavratmış ona. Onun için doğruyu, iyiyi, güzelliği bilmeyen hiç kimse yoktur. Onun fıtratı bunu biliyor, nefsi bunu biliyor. Nefis deyince hakikati bunu biliyor. Herkes iyilik yapmanın iyi olduğunu bilir. Kötülük yapmanın kötü olduğunu da bilir. Kalp kırmanın kötü olduğunu bilir. Gönül yapmanın güzellik olduğunu bilir. İkramın Hayrın güzel olduğunu bilir. Cimriliğin kötü olduğunu bilir. Bu komple ilham edilmiş. Biliyor yani. Yani İslam insanın fıtratında mevcut. Allah ona ilham etmiş. Ve bütünüyle bu Allah'a karşı sorumluluktur. Allah'ın güzelliğini üzerinde göstermektir. Allah'a yeryüzünde halife olmaktır. O zaten öyle. Tersi, tersi de fucurdur. Evet, Bir tarafta Nur vardır. Bir tarafta karanlık vardır. Eğer nurdan ayrılırsan karanlığa düşersin. Nur takvadır. Allah'a karşı sorumluluktur. Evet. Hucurda karanlık. Evet. Efendim Erzincan'dan Sevgi Başak kızım eşinden ayrıldı. Ben bu hareketten dolayı ona tavır aldım ve konuşmuyorum. Bu doğru mudur? Yakın zamanda Erzincan'a gelecek, onu evime alayım mı, almayayım mı? Böyle efendim. Evet, evime alayım mı, almayayım mı? Evet. Eğer kızı eşinden ayrılmışsa, mutlaka bunun bir sebebi vardır. Hiç kimse durup dururken eşinden ayrılmaz. Kendi kararını kendisi vermiştir. Herkes, kadın olsun, erkek olsun, kendi hayatı hakkında karar verme hakkına sahiptir. Bu kararı Allah veriyor, bu kararı Resulü veriyor. Bizim çocuğumuz da olsa neden böyle karar verdin deme hakkımız yoktur. Ama fikrimizi beyan edebiliriz, nasihat edebiliriz. Ama diyelim ki o kararını vermiştir. Bize düşen onun kararına saygı göstermektir. Bununla beraber bu karar verme hakkını da ona tanımaktır. Eğer bu hakkı ona tanırsak ondan küsmeyiz, darılmayız, kızmayız. Bize düşen çocuğumuzun mutlu olması için elimizden geleni yapmaktır. Neden ayrıldın deyip ona ceza vermek ya da evimize almamak değildir. Tam tersine hem evimize almamız gerekir hem bütün yakınlığımızı göstermemiz gerekir. Zaten bir sıkıntı yaşamış, zaten eşinden ayrılmış bu arada asıl desteke ihtiyacı olduğu an bu andır. Şimdi de o desteki göstermezsek analığımızı babalığımızı ne zaman yapacağız? Yok neden beni dinlemedin deyip ceza vermek evladın hakkını gözetmek değildir. Evladın, evladımızın bizim üzerimizde hakkı var. Evet. Hakkını gözeteceğiz. Eve de alacağız. Bununla beraber sorunlarını, sıkıntılarını dinleyeceğiz dinlemek etmez, bir de paylaşacağız. Elimizden bir şey geliyorsa yardım edecek, yardımcı olacağız. Hiçbir şey yapamıyorsak gönlünü almamız gerekir. Derdini dinlememiz gerekir. O e, analığımızı, babalığımızı, kardeşlikimizi, evet, akrabalığımızı böyle bir sıkıntılı anda inşallah göstereceğiz ki bir olalım, beraber olalım, Rabbimizin hesabını yapmış olalım. Rabbimiz bize kurum sen güzel yaptın demiş olsun. Sana teslim ettiğim emanete ihanet etmedin. Emanete riayet ettin. Emanete güzel baktın. Hiçbir şey yapamasan da iki kelimeyle gönlünü aldın desin. Evet, Bize düşen tabi önce Rabbimizin hesabını yapmak sonra evladımızın hesabını yapmak. Kim ne derse desin o önemli değildir. Evet, i̇nşallah kardeşimiz böyle yapar. Ben ayrıca demiş, Efendimiz aynı zamanda rahmetli babama benziyor, onu çok seviyorum. Onun dediklerini uygulayıp hayatıma geçirmeye çalışıyorum demiş efendim. Allah razı olsun. İnşallah hep beraber olacağız. İnşallah efendim. Efendim Batman'dan Serkan, gireceğim LSE sınavı Ramazan ayına dengeliyor. Sınav günü oruç tutmam doğru olur mu? Daha sonra tutsam olur mu acaba? Evet. Eğer Ramazan ayında sınavı varsa bu durumda e, oruç tutmam gerekiyor mu? Tutmasam olur mu? diye soruyor. Orucu anlamak gerekir. Oruçlu olduğumuzda e, bilelim ki aklımız, beynimiz, kafamız daha çok çalışır. Hem de oruçlu değilken ki halden daha fazla çalışır. Evet Yapılması gereken şey e, oruçlu olarak sınava girmektir. Bununla beraber bir de oruçlu olduğumuz için e, manevi duamız da olmuş olur. Allah inşallah e, gönlüne göre verir. Yani bunu da böyle e, anlamak gerekiyor. E, yoksa oruç tutmayayım. Sanki daha güzel e, soruları yaparım gibi düşünce doğru değildir. E, Rabbimize güvenelim. Huzurunda sınava girelim inşallah. Efendim bir izleyicimiz selam aleyküm hocam. Aleyküm selam. Rabbim sizden ve kardeşlerimizden razı olsun. Sizi görmeden ve sohbetlerinizi dinlemeden önce o kadar çok sorularım vardı ki ta ki kanalları değiştirirken sizi gördüğüm ana kadar siz mürşid-i kamilin öneminden bahsediyorsunuz. Ben de iki yıldır dersliydim ama mürşidimiz hayatta değildi. Onu hiç tanımamıştım. Hocamlar tanıyordu ve onların anlattığı kadar biliyordum. Hatme derslerimiz vardı ve şu an bulunduğum şehirde akrabalarımızla toplanıp dersi açtırmaya çalışıyorum. <gülüyor> Hocam dersimi de yapıyordum, rabıtamı da yapıyordum ama sanki hiç yol almıyordum. Sürekli nefsimi hesaba çekiyordum. Karar vermek gerektiğimi, gerektiğimi düşündüm. Çünkü sizin sohbetlerinizi dinledikten sonra bütün azalarım, kalbim farklı bir hal aldı. Mer benim kalbime Kur'an hiç inmemiş ve doğru bildiğim ne kadar yanlış varmış. Rabbime giden bu yolda hocam sohbetleriniz ışık tuttu kalbime. Ben sizin talebeniz olmak istiyorum. Beni de kabul eder misiniz? Nasihatlerinize çok ihtiyacım var hocam. Allah razı olsun. Önce Kardeşimiz kabul eder misiniz diye sormuş. Kim sohbetlerimizi dinlerse bizimle beraber Rabbini anlamaya, tanımaya, sevmeye, iman etmeye, Rabbine teslim olmaya, itaat etmeye evet, çalışırsa onun başımız üstünde yeri var. Bütün kardeşlerimiz için bu böyledir. Bu durumda yolculuğu beraber yapmış oluruz ki Allah'ın huzurunda da beraber hesap vereceğiz. Eğer bir mürşid kamil ahirete intikal etmişse ona rabıta yapılmaz. Rabıtanın olabilmesi için mürşidin diri olması gerekir. Sadece diri olması da yetmiyor yalnız. Yani böyle e, geçmişten gelen bir bilgiyle herhalde böyle olur demek doğru değerdir. Neden olmaz öyle? Mürşidin onunla beraber olması gerekir. Ona sürekli anlatması gerekir. Allah'ın ayet-i kerimede peygamberine yüklediği o sorumluluğu mürşidin yerine getirmesi gerekir çünkü. Evet Ne buyurdu? Size bir Resul gönderdik. Size Allah'ın ayetlerini okuyup açıklasın. Size hikmeti, Allah'ın muradını öğretsin. Nefsinizi tezkiye etsin. Bilmediklerinizi size öğretsin diye. İşte Müşid-i Kamil, Peygamber varisi olarak, bu vasfa sahip olması gerekir. Buna beraber, bu söylediklerimi de, bize anlatması gerekir. Öğretmesi gerekir. Tezkiye etmesi gerekir. Onun için, eğer ahirete gittiyse, o vazifesini yapmıştır. Kulluk vazifesini yapmıştır. İrşad vazifesini yapmış ve tamamlamıştır. Sonra, sonra, Sonra gelenler, bu sefer, kaldığı yerden devam eder. Hayat hep böyle devam ediyor zaten. İmtihan kalanlarındır, yaşayanlarındır, ölenlerin değil. Ahirete gidenlerin değildir. Mürşit de imtihandadır, derviş de imtihandadır. Alim de imtihandadır, talebe de imtihandadır. Zengin de imtihandadır, fakir de imtihandadır. İmtihanda olmayan kimse yok. Ama ahirete gittiyse imtihan bitti. Yani adamların yakasını niye bırakmıyoruz onu da anlamadım. Buna gerek var mı? Yok bize yardım etsin. Adam kendine yardım edeceği kadar etmiştir. Kendisiyle beraber olanlara yardım edeceği kadar etmiştir zaten. Ya kazanmışlar hep beraber ya da kaybetmişlerdir. Onu da Allah biliyor. Bizim hüküm vermemiz mümkün mü? Hayır. Bize düşen hayatta yaşayanlarla beraber olup hep beraber kazanmaktır. Güzel yapmaktır, doğru yapmaktır. Hakta olmaktır, haklıyla olmaktır. hakkı yerine getirmektir. Rabbimize kur olmaktır, abd olmaktır. Allah'ın kullarını Allah'a davet edip Allah'ın vahyini taşımaktır. Resulullah'ın güzelliğini üzerinde göstermektir. Allah'ın güzelliğini üzerimizde göstermektir. Evet. İnşallah böyle e, anlamamız gerekir. Kardeşimizin diğer sorusu neydi? Efendim, doğamlı efendim. Selamun Aleyküm. Diğer TV'de sizi dinlemek, Kur'an'ı dinlemek, Rabbimizi dinlemek bizi çok mutlu ediyor. Artık akşamları da bir yere gitmiyoruz. Sohbetlerimizi kaçırmamak için bir yudum muhabbet programımızda kardeşlerimizin anlatımı da bizi derinden etkiledi. Kardeşlerimizin sohbetinin tekrarları var mı? devamını diliyoruz. Rabbimizden Rabbim razı olsun. Allah razı olsun. İnşallah kardeşlerimiz böyle programlar yapmaya çalışıyorlar. Sadece bir yüzyı muhabbet değil. Diğer kardeşlerimiz de çalışma yapıyorlar. İnşallah bundan sonra birçok yeni program görecek arkadaşlar. Allah'ın kelamını dinlemek Söz hakkını Allah'a vermek demektir. Söz hakkı. Eğer dünya Allah'a aitse, ahiret Allah'a aitse, dünyada da, ahirette de söz hakkı Allah'ındır. Bize düşen söz hakkını Rabbimize tanıyıp onu dinlemektir. Kur'an'ı dinlemektir. Bize Rabbimiz ne demek istiyor? Neyi yapmamızı istiyor? Nasıl düşünmemizi, nasıl bakmamızı, nasıl anlamamızı, nasıl yapmamızı, nasıl olmamızı istiyorsa bize de düşen bir kul olarak bunu yerine getirmeye çalışmaktır. Yoksa kulluk olmaz. Allah'ın kelamının olduğu yerde söz olmaz. Ama Allah eğer söz hakkını bize vermişse o zaman hak verdiği kadarıyla konuşuruz. Ama onun hüküm verdiği yerde hüküm onundur, emir onundur. Hayatımızın her anında onun bir emri, bir hükmü vardır. Evet. Böyle beşeri işlerde, bazı işlerde işi bize bırakmıştır, tercihi bize bırakmıştır. Hadi kurum sen de güzel yap demişler burada. Evet, hamdolsun. Efendim, bir öncekinde efendim... Efendim dinledikten sonra bütün azaların fark, kalbim farklı bir hal aldı. Meğer kalbime Kur'an hiç inmemiş ve doğru bildiğim ne kadar yanlış varmış. Rabbime giden bu yolda hocam sohbetleriniz ışık tuttu kalbime demiş efendim. yolu gösteren Allah'tır. Kendine davet eden Allah'tır. Her ne olursa olsun Rabbimiz bizi kendine çekiyor. Daha önce anlatmıştım. Zatın biri söylüyor. Ben diyor, yolun başındayken Rabbimi sevdiğimi zannediyordum. Evet, biraz ilerleyip, yolun sonuna doğru giderken bir de baktım ki, Meger, Rabbim beni seviyormuş. Ben diyor, yolun başındayken Rabbimi istediğimi zannediyordum. Biraz ilerleyip, yolun sonuna doğru gidince bir de baktım ki, Meger, Rabbim beni istiyormuş. Ben diyor, yolun başındayken Allah'ın benden razı olması gerektiğini zannediyordum. Ama biraz ilerleyip sonra sonuna vardığımda gördüm ki, meğer benim Allah'tan razı olmam gerekiyormuş. Rabbim evet, zaten yaratmış ve razıdır. Biz kendimizi tabiri caizse bozmuşuz. Bizim ondan razı olmamız gerekiyormuş. Biz ondan razı olamıyormuşuz. Bunu anladım. Evet. Rabbimizi böyle anlayalım inşallah. Kendimizi de böyle anlayalım. Efendim bir izleyicimiz hayırlı akşamlar şükürler olsun sizi bulduk sizi gösterdi Rabbim bize Size sorum hocam başka bir tarikatta hatme dersi açtırma görevini alan kişi Şimdi sizin talebeniz olduktan sonra o dersi açtırmalı mı ve diğer tarikattaki hocalarımızın bu verdiği görevi devam ettirmeli mi Eğer açtırırsa o kişi dersi rabıtada sizi mi düşünmeli her hatme dersi aynı mıdır hocam? Sizin talebeniz olduktan sonraki yapacağımız şeyler nelerdir hocam? Evet. Vuslat yolu yürünürken, ustata giderken, Allah'a vasıl olmak için yol alırken bize yol aldıran, bizi taşıyan mürşidimizdir. Bununla beraber rabıtadır. Zikir ona destek olur. Rabutasız hiç kimse vasıl olamaz ama zikirsiz vasıl olabilir. Çünkü rabatada aynı zamanda kalbi zikir vardır. Evet. Kiminle beraber yürüyorsak mürşidümüz odur. Dolayısıyla rabitamız da onadır. Ama bununla beraber her türlü zikre katılabilir, zikir açtırabilir, kardeşimizin tabiriyle haddi açtırabilir. Nasıl yaparsa yapsın, evet. Diğerlerine dua eder ama Yolculuğu mürşidiyle yapar. Mürşidi, yolculuğu mürşidinin gönlüyle yapar. Daha doğrusu o o gönülle beraberken mürşidi ona o yolculuğu yaptırır. Dolayısıyla rabıtası da onadır, yolculuğu da onunladır. Ee, diğer, her ne yaparsa yapsın, oradan sevap kazanıyor. Oradan e, gönül hali Allah ile beraber olmak için biraz daha hazırlık yapmış oluyor. Ama yolculuğu mürşidiyle yapar. Mür yolculuğu rabıtasıyla yapıyor. Evet. Bu arada gönlümüze soralım. Evet, ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Fetva verenler sana fetva verse de sen gene de fetvayı kendi gönlünden iste. Gönlümüz rahat olsun. Bir müminin imanla dolu kalbi yanılmaz. Onun feraseti vardır. Bununla beraber o neyin doğru, neyin yanlış olduğunu o bilir. O gönül biliyor yani. Rahat olalım. Hiç endişe etmeyelim. Eğer rabıtamız varsa, gönlümüz, mürşidimizle beraberse, bununla beraber, beraber olurken sadece rabıtayla değil, sohbetleri dinliyorsak, onu dinliyorsak yani, söylediğini yapmaya çalışıyorsak, gerektiğinde, soru sorduğumuzda gerekeni yapmaya çalışıyorsak, zaten beraber yürüyoruz. Gerisi için endişe etmeyelim gönlümüze soralım nasıl gerekiyorsa nasıl uygunsa nasıl faydalıysa evet, diğer insanlara nasıl faydalıysa kardeşlerimize nasıl faydalıysa öyle yapalım rahat olalım gerektiğinde onu değiştirebilelim evet, böyle bir yetkiye sahiptir kardeşimiz bu kardeşimiz yalnız efendim İstanbul'dan Hüseyin selamun aleyküm hocam öncelikle aleyküm. hizmetlerinizden dolayı Allah sizden razı olsun İstanbul'da Nakşibendi tarikatından bir cemaate bağlayayım ama sizin sohbetlerinizi izledikten sonra aklıma sürekli siz geliyorsunuz. Sanki sizinle sürekli rabıta halindeyim. Mürşidimiz hayatta değil, kendisine rabıta yapıyoruz. Bu doğru mudur? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Biraz önce söylemeye çalıştım. Eğer mürşid hayatta değilse ona rabıta yapılmaz. Onlar vazifesini yapmışlar. Allah'ın huzuruna gitmişler. Onların hesabı görülmüş. Vazife, iş, kulluk hayatta olanlarındır, yaşayanlarındır. Onların birbirine yardım edip, destek olup kulluklarını yapmaları, kazanmaları gerekir. Evet, Onun için vefat etmiş mürşide, rabıta yapılmaz, hayatta olması gerekir. Kardeşimiz zaten eğer gönül itibariyle bu şekilde bizimle beraber olmuşsa zaten beraber yola çıkmışız, beraber yolu gidiyoruz demektir zaten. Yani bunun başka bir anlamı olmaz. Elbette ki bunu yapan Allah'tır. Gönülleri birbirine bağlayan Allah'tır. Yürüten Allah'tır. Bu bizim elimizdeki bir şeyde değildir. Kendimizi zoramanın bir anlamı olmaz. Ne diyoruz? Rabbim bana böyle ikram etmiş, ben de böyle yürüyeceğim. Evet, Rabbime yürüyeceğim demek gerekir. İnşallah kardeşimiz, işi zaten anlamıştır inşallah. Evet. Efendim Muştan Endeles Özer. Selamun Aleyküm hocam. Aleykümselam. Kız çocuğum olduğu bir arkadaşım çocuk cinsiyetini belirleyen erkektir. Güçlü olsan erkek olurdu gibi şeyler söyledi. Böyle bir şey var mıdır? Böyle sormuş adam. Evet. Arkadaşı çok cahil biriymiş. Ne zahiri ne de manevi ilmi yokmuş. çocuğun cinsiyetini Allah belir diyor önce. Evet, öyle buyurdu. Allah dilediğine kız çocukları dilediğine erkek çocukları dilediğine ikisini dilediğine kısır, kısır kılar dedi. Öyle buyurmadı mı? Bu durumda biri böyle söylerse küfre girmiş olmuyor mu? Allah'ın ayetine ters düşmüş olmuyor mu? Ters düşmüş olur. Aynı şekilde mesela yani e, fizyolojik olarak da mesela e, kadınla erkekte farklı e, kromozomları var bir X, bir de X, Y var. Eğer iki Y bir araya gelirse kız çocuğu, X ile Y bir araya gelirse erkek olur. Öyle değil mi? Tam Yanlış hatırlamadımsa. Bu durumda bu hiç ne ananın elinde ne de babanın elindeki bir şeydir. Evet. Onun için böyle sözler söylemek Allah'a karşı edebe aykırıdır. Allah'ın Yaratmasını anlamamaktır. Hükmünü anlamamaktır. Takdirini anlamamaktır. Evet. Rüyasını, Bunu söyleyen tövbe etsin. Rüyasını sonra karşıya söylesene. Nasıl? Rüyası da var ya efendim. Buyur. Tabii söyle. Rüyamda Hz. Muhammed efendimizi gördüm. Beraber önümüzdeki büyük bir ışığın arkasında namaz kılıyorduk. Ama benim ayağım kayıyordu. Namazda durmak istiyordum. Bu ne demektir hocam? Evet. Resulullah Efendimiz Ali Radıyallahu beraber bir ışığın arkasında durup namaz kılıyor, ayağı kayıyor. Bu durumda ne demektir? Huzurda duramıyor demektir kardeşimiz. Huzurda duramıyor derken Resulullah Efendimizle beraber duramıyor. Daha doğrusu onun durduğu gibi duramıyor demektir. Bu durumda Resulullah Efendimiz Ali Radıyallahu uymada bir sorunu var demektir. Bir sıkıntı yaşıyor. Duramıyor. Bu duruş gönül duruşudur yalnız. Manevi duruştur. Yani mirajda duruştur. Namaza durdukları içindir. Eğer öndeki o ışık sanki Resulullah Efendimiz'e imam olmuş gibi, Resulullah Efendimiz onu arkasında duruyormuş gibi eğer anlamışsa bu sefer imanda bir sorun vardır. Herhangi birini, herhangi bir şeyi Resulullah Efendimiz'in önüne koymuş demektir. <gülüyor> Resulullah Efendimiz'e tabi olmak yerine ona Resulullah'tan daha fazla tabi olmuş manasına gelir. Evet. Kardeşimizin mutlaka bunu düşündüğünde anlamaya çalıştığında nerede yanlış yaptığını, neden huzurda duramadığını, neden Resulullah Efendimiz'e bütünüyle uyamadığını, onun gibi duramadığını da mutlaka anlar. Evet. Efendim Sakarya'dan Bayram Bilecen. selamünaleyküm Aleyküm <gülüyor> Hocam. Aleyküm Efendim demiş, bilinen manada tecavüzün, Kur'an ve sünnete göre hükmü nedir? Evet. Kur'an'a ve sünnete göre evet. hükmü nedir? <gülüyor> Diyelim ki bir hüküm, Allah kitabında onu beyan etmedi. Beyan etmediyse bir sebebi vardır. Allah ayet-i kerimede buyuruyor ki, bu kitapta ne yaş, ne kuru, hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Bu durumda hiçbir şey eksik değildir. Allah onu apaçık beyan etmemişse bunun bir hikmeti vardır. Bunun bir sebebi vardır. Çünkü hüküm farklı olması gerekir. Yani hükmün duruma göre olması gerekir de ondan. Mesela örfe göre buyuruyor ya, örfe göre. Mesela herkes yediginden versin. Gücüne göre versin. Ba örfe göre, gücüne göre. Böyle olunca kesin çizgi çizer gibi bir hüküm olmaz. Mesela herkes fitre verir. Ama herkes gücüne göre vermelidir. Herkes yediginden vermelidir. Arada bir fark var. Bu durumda kesin hüküm buraya koyulmaz. Allah kesin hükmü koymadıysa bu bu manaya gelir. Hükmü, hakimin vermesi gerekir, duruma göre vermesi gerekir. Kur'an'a baktığımızda, evet, kelime itibariyle böyle bir hüküm yoktur. Yani tecavüzün hükmü nedir? Böyle bir hüküm yok. Hadise baktığımızda, gene bir hüküm göremiyoruz. Münafıklar bunu kullanır. Ya da şeytan bunu, müminlerin kalbine vesvese olarak verir. Niye hüküm yok? Allah eksik mi bıraktı? Allah her şeyi anlatıyor da niye bunu söylemedi? Ya da bunun cezası yok mudur? Der bu dedirtir. Hükmü söyleyin. Söyledim biraz önce. Hakim hükmü verir. Duruma göre hüküm vermesi gerekir. Duruma göre. Bu durumda nasıl olması gerekir? Söylerken, hükmü verirken elbette ki Kur'an'a ve sünnete göre vermen gerekir. Kur'an'a göre bunun hükmü nasıl olur? Tefquiz zina hükmü gibi. Başka hangi hükmeye göre olur? Allah e, ayet-i kerime de buyuruyor. Bir de e, manevi ceza vardır. Böyle bir olayın, böyle bir tecavüzün bu durumda bir de manevi cezasının olması gerekir. Zaten cezahiri cezası olsaydı açık olur diyor o zaman. Bir de manevi ceza olduğu için bu durumda e, iş. Hükme kalıyor, duruma kalıyor yani. Duruma göre hakimin hüküm vermesi gerekir. Mesela biri zina işlerse ona yüz sopa vurun dedi. Ama biri zina iftirasında bulunursa seksen sopa vur. Ama o suç işlememiş. Manevi ceza. Maneviyata zarar verdiği için ona manevi bir ceza gerekiyor burada. Tecavüzün de iki türlü cezası var. Biri zahiri, biri de manevi. Zahiri cezası bellidir, yüz sohba. Bu belli oldu. Bir de bunun manevi cezası vardır. Manevi cezası nasıldır, nasıl olmalıdır? Yani Allah neden beyan etmemiş, neden işi hüküm verecek olan hakime bırakmış, duruma göre ceza vermesi gerekir. Diyelim ki, mesela bazen böyle haberlerde, şeylerde görüyoruz. Sekiz yaşındaki çocuğa tecavüz etmiş. Nedir bunun hükmü? Kim verecek bu hükmü? Bu hükmü hakim verecek. Eğer böyle yapmışsa, kim bir insanı öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Öyle yazdı Tevrat'ta. Değil mi öyle? Bununla beraber, cana can, göze göz, dişe diş, kulaka kulak, buruna burun, Yaranlar, yaralar da aynı şekilde misliyle cezalandırılır. Evet. Bu ayete göre, hüküm vermesi gerekir. Nasıl o zaman hüküm olur? Eğer bu çocuksa, kendini savuramayacaksa, bununla beraber e, hakim, hiç kimseye evsiz hakkı tanımadan hüküm vermesi gerekir. Yani anaya, babaya, çocuğun kendisine de çocuk e, karar veremeyeceği için hakim bizzat kendisinin karar vermesi gerekir. Nedir bunun kararı? Bana sorulsa mesela, Alimlerimiz bu konuda e, hüküm verme e, şeyinden tabii ki kaçırmışlardır. Açık emir hüküm olmadığı için. Ama bu konuda iştihad etmek gerekmez mi? Gerekir. Bunun iki türlü hükmü vardır. Evet, 80 o yüz sopa ayrı. Ama bir de manevi tarafı vardır. Manevi bir ceza vardır. İki türlü hüküm uygulanır. Ya onun hüküm e, öldürülmesi gerekir ya da onun had edilmesi gerekir ikisinden biri. yani e, kısasa kısas böyle yapılır yaraya e, yaralar aynı şekilde müsilledir dedi ya evet cezanın böyle verilmesi gerekir eğer reşit biri ise kendi Hayati hakkında karar verebilecek. Karşısındakinin kendisine ne kadar zarar verdiğini biliyor. Ne kadar manevi tahribat yaptığını biliyor kendisi. Dilerse, Allah e, hüküm vermiş çünkü, Dilerse affedebilir. Dilerse, herhangi bir şekilde ona farklı bir ceza isteyebilir. Hakimden ceza isteyebilir. Dilerse, buna beraber, Aynı kararı verdirebilir. Bunun için şu cezayı istiyorum diyebilir. Deme hakkına sahiptir. Elbette ki hakim de bakıp ona göre karar verecek. Yoksa hüküm ortada kalmış değildir ya da cezası yok değildir. Hakimin karar vermesi gerekir duruma göre. Eğer o e, böyle biri böyle bir suç işlemişse evet. işlediği suç Evli birine karşıysa sadece hanımın sözü geçmiyor yalnız. Eşi de burada hak sahibidir. O da hüküme dahil olmuş olur. O da hüküm verilirken e, cezayı isteme hakkı vardır. Böyle bir durumda e, manevi tahribat o kadar büyük ki evet, isterse e, öldürülmesini isteyebilir. Ya da söylediğim gibi hadm cezasını uygulayabilir. İkisinden biridir. Kim veriyor hükmü? Ayetlere bakıp, iştihad ettik. Eğer arkadaşlar bize soruyorsa, iştihad hakkımız olsun. Bir başkası, başka türlü söyleyebilir. Siz başka bir hüküm bilirseniz, benim de haberim olsun. Efendim Erzurum'dan Muhammed Emin, Allah'ın selamıyla hocamızı çok seviyorum. Din görevlisi olarak hocamın ayetlere dua ve istiğfarla cevaplar programındaki Kırmızı Ciltli kitabı okumak için merak ediyorum. Hangi kitap olduğunu söylerseniz Allah adına memnun olurum. Allah'a amenet olunuz demiş efendim. Allah kardeşimizden razı olsun. Dua ve istiğfarla. Ayetlere cevap kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Önümüzdeki Ramazan ayındaki e, sohbetimizdi. Önümüzdeki kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Zaten öyle söyledik. İmanımızı tazelememiz gerekir. Allah'ın ayetlerine, vahyine cevap vermemiz gerekir. ile istiğfarla, tesbihle, hamde, şükürle, duayla cevap vermemiz gerekir ki imanımızı tazeleyebilelim. Onun için ayetleri okurken yani önce mukabele yapmak istedik aslında. Belki bütün Kur'an-ı Kerim'i e, o mukabele şeklinde okuyup cevap veririz. Verebilir biz diye baktık. Yani çok fazla uzun süre Ayetlerin sadece bir kısmını, genellikle böyle emir olan, cevap vermemiz gereken ayetleri sadece okumaya çalıştık. Hatta sonra ayetleri de okuyamadık. Sadece böyle mearenden okuyup cevap vermeye çalıştık. O kitap, önümüzdeki kitap Kur'an-ı Kerim. Bununla beraber ayetleri okuyoruz, kendimiz cevap veriyoruz. Ben cevap veriyorum yani orada. Kardeşimizin de aynen öyle yapması lazım. Ayetleri okuyacak, sonra durup bu ayete nasıl cevap verilmesi gerekir? Mesela buyuruyor ki, ayette buyurdu ki Rabbimiz, Rabbini hamd ile tesbih et. Bu durumda yapmamız gereken şey, Rabbimizi o cemaat halinde ya da tek başımıza evet, Rabbimizi hamd ile tesbih etmektir. Ya da azim olan Rabbini tesbih et ya da eala olan Rabbini tesbih et dediğinde bu sefer Allah'ın azim ismiyle, eala olan ismiyle tesbih ediyor, tekbir ediyoruz. Ya da günahlarına istiğfar et ya da tövbe edin. Bu sefer tövbe ediyor, bu sefer istiğfar ediyoruz. Ya da Rabbine dua et. Ya da Nuh Rabbine böyle dua etti. Biz de başlayıp dua edeceğiz. Ama o andaki kendi gönlümüze göre, durumumuza göre dua etmemiz gerekir. Biz cemaate bir de dua ettirdiğimiz için cemaatin haliyle beraber onu yapmaya çalıştık orada. Bütün o imam kardeşlerimiz eğer Ramazan'daki mukabeleyi cemaatlerine böyle yaptırırlarsa... Ramazanın sonunda görecekler ki, aynı şekilde kardeşlerimize söyledik, imanımız tazelenmiş olarak göreceğiz. Rabbimize dönmüş, Rabbimizle olan ahdimizi yenilemiş ve tazelemiş olarak göreceğiz. Hatta mümkünse mukabeleyi bundan sonra arkadaşlar böyle yapsın. İmam cemaatiyle beraber bunu yapacak, bir de cemaatinin bunu tavsiye etmesi gerekir. Evet, evimizde Rabbimizle baş başa Ramazan ayı, Kur'an ayı mukabele yapalım. Ayetleri okuyalım, sonra Rabbimize cevap verelim. Ahdimizi tazeleyelim, tazelleyelim. Göreceğiz ki ayetler bizim gönlümüze iner. Rabbimizin o ayeti bize vahyettiğini evet, tadarız. Ona iman ederiz. O ayetler bizi Rabbimize yaklaştırır, imanımızı arttırır. Evet. Okuduğumuz kitap Kur'an-ı Kerim'dir ama Allah nasip ederse, eğer bu sefer bu Ramazan ayında Böyle bir e, çalışma yaparsak gerekirse arkadaşlar onu e, yazar o kitabı da hediye olarak kardeşimize göndeririz inşallah. İnşallah. inşallah. Evet. Efendim bizimde bir arada değil miyiz efendim? Evet. Efendim teşekkürler. teşekkürler Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.